Dergi 95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr'den herkese iyi günler olabildiğince zor günlerde bütün radyo ekibi eminden geldiğini yapıyor. Ben de bu haftalarda, bu programlarda konuya dair psikiyatrist, psikolog, terapistlerle konuşup belki yaraya melham olacak birkaç cümle çıkartmaya çalışacağım. Bugünkü konuğum Ejder Yıldırım, kendisi Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı. Ejder Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bizlere bu taktirde verdiğiniz için bence çok kıymetli bir iş yapıyor. Teşekkür ederiz. Tekrar. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. Şimdi hemen e, konuya geçmek istiyorum. Öncelikle e... Özellikle bu tür çok büyük travmalardan, daha doğrusu felaketlerden sonra oluşan travmaları hepimiz biliyoruz. Bunun için psikiyatrist, psikolog olmaya da gerek yok. Ve üstelik Türkiye gibi ülkelerde de çok büyük bir tecrübe var. Bu tecrübeden ne kadar yararlanıldığını bilmiyorum. Ama en azından çok büyük bir tecrübe var pozitif yanlarıyla transfer edilmemiş de olsa. O yüzden şöyle başlayalım. Şimdi birçok sorum var. Çünkü bu programda, bu yayında e, muhataplarına iyi geleceğini en azından bir strateji oluşturacağını bir planlama oluşturacağını ümit ettiğim e, cevaplarınıza muhtaç olan sorular bunlar. Öncelikle şöyle söyleyelim. E, sizin özel alanınız bir defa. Çünkü ben Timuçin Hoca'yla Timuçin Oral'la birlikte konuştuğumda sizi önerdi. Sadece Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı olmazdan değil ama Post travmatik Stres Disorder'ı ve bu tür travmalarda uzman olduğunuz için. Şimdi hemen başlayalım. Deprem dediğimiz zaman, deprem sonrasında e, hayatta kalanların ve bu enkazdan çıkanların ya da enkazda kalmasa bile e, depreme maruz kalmış kişilerin e, psikolojik hallerinden bahsedelim. Çünkü tamamen e, bunu travmasız atlatmak insanın yapısı gereği e, imkansız duruyor ve şu anda Türkiye'de 13 milyon insanın muhatap olduğu, direkt olarak muhatap olduğu ve yüz binlerce kişinin de enkazdan ya çıkarıldı ya da çıkarılmak üzere olan insanların bir psikolojik durumu var. Bunu nasıl açıklayalım? Bu aşamada tüm insanlığa neler düşünüyor? Evet, aslında sizin giriş cümlelerinizde saklı bir takım yanıtlar vardı zaten. Oradan başlamamız doğru olur. Birincisi e, burada etkilenmeyi anlamak için psikolog, psikiyatr ya da bir sağlık çalışanı olmaya gerek yok dediniz. Çünkü bu, bu etkilenme aslında olağan dışı bir olay, beklenmedik bir olay insanların bir anda Güvenli dedikleri dünyanın güvensiz hale gelmesi, bir anda bir gelecek planı varken belki bir saat sonra neyi yiyeceğini ya da neyi yapacağını düşünebilecek kadar yaşamla iç içeyken bir anda başka bir boyutta ve başka bir güvensiz ve belirsiz bir bağlamda karşı karşıya kaldıkları bir durum. Böyle bir durumda insan zihninin. Buna uyum sağlamak adına yapacağı o kadar çok yanıt var ki bu yanıtların çoğu da aslında olağan dünyadan baktığımızda sanki bir ruhsal etkilenmeymiş gibi geliyor ama biz aslında bunu şu dille açıklıyoruz olağan tepkiler çok önemli. Adını böyle koyalım. Olağan dışı olan aslında yaşadığımızda biz. Şimdi bir diğer tabii ki yine buraya geçmeden önce söylememiz gereken şey sizin de yine dediğim gibi yanıtta gizli olup sorunun içerisinde gizli yanıt olduğu için e, Türkiye'de çok ciddi deneyimlerin olduğundan bahsettiniz. Yaşantısal olarak en azından. <gülüyor> Ama bu deneyimlerin ne kadar işlevsel olarak kullanıldığı ile ilgili soru işaretleri var dediniz. Şimdi deprem benzeri bir. Afeti açıklamak için doğal afet kelimesini tek başına kullanmamamız gerekiyor. Özellikle ruh sağlığı cephesinden bakıyorsak. Neden? Çünkü deprem bir doğal afet olmakla birlikte deprem travması hem doğal hem de insan eli olan bir travmadır. Yani birincisi bu e, tanımı, daha doğrusu bu izi koyduğunuz andan itibaren ruhsal etkilenme de e, önceden kestiremeyeceğiniz kadar çeşitlilikler içerebiliyor. Neyi kastediyorum? bizim coğrafyamız Sadece 20. yüzyıla düşünün yani geçtiğimiz yüzyılda 100 binden fazla insanını kaybetmiş deprem nedeniyle. Bakın 20. yüzyılın en büyük depremi Türkiye'de olmuş. 8 şiddetinde tahmin edilen Erzincan depremi. Onun öncesinde yani 1900'lü yılların başında İstanbul sonrasında Arda arda devam eden, Marmara depremine kadar giden bir depremler silsilesiyle yüz binden fazla insanımızı kaybetmişiz. Şimdi ben sorsam kaç tane deprem türküsü biliyoruz? Çok az. Biz yıkıntı olan yerlerde tekrar yaşamak zorundayız. Çünkü insanın böyle bir baş etmesi var. Ee, i̇nsan çaresiz kaldığı noktalarda çok güçlü ama bazen de işlevsel olmayan baş etmeler yapabilir. Ama dediğim gibi sizde yanıtı sorunuzda gizli olan dediğim tam da burada başlıyor. Kurumların bir belleği var mıydı burada? Çünkü dediğim gibi deprem bir doğal afet değil. Daha doğrusu deprem travması. insan eliyle dolan bir travma. İşte burada da kurumların bir bellek oluşturmaması, insanların korunması bağlamında bir kültürün şekillenmemesi ama bu kültür sadece toplumların kültürü değil, kurumların kültürü bağlamında şekillenmemesi bu depremi aslında daha olduğu anda insan eliyle de bir travma haline. Bu da yaşanılan hasarı biraz artırıyor. Çünkü insanın bir doğal afete vermiş olduğu tepkiyle insan eliyle olan bir travmaya verdiği tepki aynı değil. Çünkü orada canımız yanıyor bizim. Neden böyle oldu diyoruz. Bu olmayabilirdi diyoruz. Şimdi ikinci bir kısma daha geleceğim. Yine sizin sorduğunuz soruya ek olarak, daha doğrusu bu bağlama ek olarak. insan eliyle olmasının bir ikinci kısmı da deprem olduktan sonra yaşanılanlar. Çünkü deprem olur bir doğal afet. Evler kötüdür, iyidir. Yapı güvenliği kötüdür insan eliyle. Ama sonuçta bir hani olmuştur. Çünkü... Ee, bu da engellenebilir miydi engellenirdi ama oldu bir kere. Ama bizim için bir travmada ruhsal etkiyi belirleyen en önemli şey travma olduktan sonraki süreçlerdir. Bu çok çok belirleyici bir şey. Yani travma kadar bazen etki. Şimdi deprem gibi bir yıkıntıdan sonra bir travma sarmalığına bir kişi maruz kalıyor mu kalmıyor mu diye düşünmeniz gerekiyor bu zaferde. Yani nedir bu? Deprem oldu. Tamam bir takım kayıplar yaşandı ama bununla ilgili e, kişi Acaba hızlıca desteklenebildi mi? Başka ek ruhsal zorluk yaşayacağı durumlarla karşılaştı mı ya da karşılaşmadı, güvenli oldu mu gibi. Şimdi bu deprem maalesef aslında 19, e, 1919, şey 1999 depremi de, yani Marmara depremi de, birçok depremde de aslında karşılaştığımız en önemli sorun burada başlıyor. İçme suyu dahi bulmakta zorluk yaşadığımız bir yaşantı, bakın bir deprem kadar hasar bırakabilir. Bir insanın ya da bir yardım görevlisi gözüyle görelim. Tabi insanların da acılarını artırmak anlamında konuşmak istemiyorum. Ama durum saptamasıyla gidelim. Ama oradan nasıl güçleneceğimizle konuşalım. Bir kişinin bazen o depremden hemen sonrasında ya da bir müddet sonra ne yapacağını bilememesi doğaldır. Ama belli bir zaman geçtikten sonra kurumların ne yapacağını bilememesiyle karşılaşması güven sınırının başka bir yerde sarsılması. Çünkü biz düşündük ki dünya sarsıldı. Tamam dünya yer kabuğu çok güvenli değil. Ama kurumlar burada iyi sınav veremediği takdirde sizin için... Yaşadığınız yer daha da sıkıntılı hale gelmektedir. İşte bunların hepsi bir araya gelince bir travma sarmalını oluşturur. Ve bu travma sarmalı yaşanılan afetin üzerine ek bir takım travmatik karşılaşmalar oluşturur. Aslında soracağımız ve belki de önleyeceğimiz yerlerden biri deprem öncesi yapı güvenliği olsa da bir diğeri de hazırlıksızlığın bedeli olarak deprem sonrası bu travma sarmalını engelleyemeyiz. Bence burada... Konuşmamız gereken, çünkü nasıl müdahale edilmesi gerekirin de aslında rasyonelini burada buluyoruz. Nasıl e, insanların sıkıntısını azaltırızın da yöntemlerini burada buluyoruz çünkü. Bu travma sarmalına biz insanlarımızı ne kadar maruz bıraktık, e, kişi çaresizliği ne kadar yaşadı ve tabii ki yardım görevlileri de çaresizliğe ne kadar tanık olarak kendi mesleklerinde çaresizliği yaşadı. İşte bütün bura toplumsal olarak etkilenmiş. Bir ek yapayım sadece söylediğinize. 13,5 milyon insan nüfusu olarak etkilendi. Ama aslında bence çok daha büyük etkilenmişin Şimdi bu bölge... Türkiye'ye çok göç veren bir bölge aynı zamanda. Ben yani Daha doğrusu Türkiye iç göçün çok yoğun olduğu bir yer. Bu sanayileşmeyle, şehirleşmeyle, akışkanlıkla ilgili her birisi. İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Karadeniz'den birçok insan yakınlarını orada bıraktılar. Kimisi evsiz kaldı, kimisi kurtarılmayı bekledi. O yüzden nüfus olarak çok çok büyük bir nüfusun etkilendiğinde kabul ederek başlamamız gerekiyor diyelim. Hocam şimdi e, yetişkinlere ve de bütün bu sizin anlattığınız e, aslında e, fizik gereksinimlere olan e, ihtiyacın karşılanamaması durumlarına tekrar geleceğim ama en e, evvel emirde konuşmak istediğim bir nokta var. O da e, çocuklar. E, şimdi çocuk psikiyatrisi bambaşka bir alan tabii ki ama e, çocukların Özellikle işte gösterilen e, görsellerden de görüyoruz ve de e, yetişkin sayısı kadar da çocuk var. Çocukların en azından e, hayatta kalmış çocukların, enkazdan çıkarılmış ya da hayatta kalmış çocukların e, ilk olarak o çocuklara yapmamız gereken şey ne? Şimdi herkes orada e, su dahi bulamazken etrafta bir psikiyatrist, e, özelleşmiş bir çocuk psikiyatristi, psikolog bulamayacak. Ben e, size çalışırken bu e, doğru sorular sormak için çalışırken Çin'de yapılmış, 2008'de yapılmış bazı çalışmaları e, okudum ve özellikle e, birçok e, dünyadaki psikiyatristler birleşip bir rapor da yayınlamış ve orada şeyi gördüm. Gerçekle bağların koptuğu, insanlara müdahaleler ederken çok ciddi organizasyonlar gerektiğini söylemişler. Fakat araştırmanın sonucunda yakın arkadaş ve aklı başında insan tırnak içinde. Ne kadar önemli bir fonksiyona sahip şu anda. Dolayısıyla 13 milyon kişiye yüz binlerce psikiyatrist, psikolog, terapist gönderemeyeceğimize göre bu çocuklara çocuklarla karşılaşan kişilerin en azından neler yapması gerektiğini konuşalım. Sonra profesyonel yardımı konuşuruz. Çünkü şu anda acil olan o çocuklarla onları oradan çıkaran insanlar yüz yüze geliyor. Onlara isterseniz önce önerilerinizi lütf edin. Bence çok önemli bir soru bu. Daha doğrusu yani Yaklaşım olarak da çerçevemizi belirleyecek yer burası Muzaffer Bey. Şöyle ki zaten e, genel kabul e, bu tür büyük afetlerden sonra ruhsalı profesyonellerinin gidip e, bu acıyı azaltacakları bir e, meslek tanımımız yok burada. Bizler öncelikle insani temasların, Olması gereken temasların sağlanılması konusunda çevresel önlemlerde durumundayız zaten. Yoksa bırakın her bir insana bir kişiyi bile versek, bir profesyoneli bile versek bu bir arkadaşının ona sarılması ya da bir yakının sarılması kadar etkili olmayacak. O yüzden şöyle diyelim hani başta çocuklarla ilgili başlayalım ne yapılabilir? Şimdi burada da birden fazla durum var. Bir gerçekten enkazda e, kurtarılmış olan e, ya da ne bileyim yakını enkazdayken Kurtarılan çocuklar var. Depremi yaşamış ama herhangi bir kaybı olmasa da evleri yıkılmış olanlar var. Ama bir de şu an uzakta da olsa bu deprem gerçeğiyle etkilenmiş olan çocuklar var. Örneğin şu an çevremde ya da hastalarımda biliyorum ki çocuklarında işte başka bir nedenden dolayı işte sinekten korkuyorum diyor çocuk. Yani diyor ki daha önce hiç korkmazdım ama şimdi korkuyorumu dile getiriyor. Bu etkilenme birçok boyutta olabiliyor. Şimdi bir şuradan başlayalım. Çocuğunuz böyle bir olaydan sonra Biraz duygusal tepki verdiyse hiç endişelenmeyin. Çünkü insani bir şeydi. Ee, çocuklar tepkilerini farklı farklı verebilirler. Benim tabii ki ben çocuk psikiyatrisi değilim. Ben daha çok kendi meslek e, yetişmemde ergen kısmını e, o zaman erişkin psikiyatrisine bağlı olduğu için daha çok biz ergen bölümüyle ilgili yetiştik. Çocuk psikiyatrisi mesleğimizin bir alt e, rotasyon olarak oldu. yüzden meslektaşlarımızın sınırına girmek istemem. Ama e, doğaldır ki e, çocukların burada yaşamış oldukları önemli şey ee, yaşamın, dünyanın belirsizliği, kendi ebeveynlerinin buna karşı tedirginliği sırasında yaşadıklarıdır. O yüzden çocuklarımıza öncelikli mesaj, uzaktakiler açısından söyleyeyim. Dünyayı güvenli kılmaya yönelik bir takım sözcükler söylemek. Ee, bu dediğim gibi şu an deprem bölgesi dışında. Çünkü orada da çok geniş anlamda çocuklar soracaklar. Ama bunu yaparken çocuklara e, bir sanal bir dünya çizmeden yapmamız bir deprem gerçeği var bunu bilmelidir. Burada bir takım acılar yaşanmış. Bunu da bilmeli. Ama o çocuğa geleceği belirsiz olmadan anlatmamız, onun zihin dünyasını kabul edeceği şekilde anlatmamız gerekir. Ee, burada özellikle çocukların bazı görüntülere maruz bırakılması gibi bu gerçekliği ona hasar verecek şekilde yapmamanız ama diğer taraftan evet deprem oldu ve depremde bir takım böyle durumlar olabilir diye diyebilmemiz gerekiyor dediğim gibi yaş kapasitelerine göre. Ama şunu asla ve asla yapmayacağız. Ebeveynler çocuklarına en azından gelecek konusunda güven dilini verecek şekilde konuşmalıdır. Çünkü çocukların zihninde güvensiz bir dünya bir ebeveyninkin, bir ebeveynin ya da bir erişkinin yaşadığından çok daha farklı, çok daha e, etkili olabilir. Hı hı. Ama sizin diğer sorunuz olan özellikle... E, o bölgede yaşayan çocuklarla ilgili tabii başka bir şey Ona Onlar bir gerçek yaşadılar. Onlar bir acıyı gördüler. Elbette ki tüm dünya boyunca bizim insanlık tarihimiz acılarla dolu. Ve bu acıların önemli bir kısmına çocuklar şahitlik ettiler. Bugünlere gelecekler mi? Herkes gibi Hepimiz geldik bugünlere. Doğa, yani insanlık da devam edecek. Ama acıların hani nasıl işlendiği burada önemli oluyor. Çocuklara biz eğer ki, e, hızlı bir şekilde sosyal yaşamı organize edebilecek ve onlara bir zamanı planlayabilecekleri, yapabilecekleri konusunda bir süreç sunabiliyorsak o zaman çocuklar korunabilir. Ama biz eğer çocuklara çok güzel şeyler söyledik ama yanındaki annesi, babası ya da kardeşi e, ertesi gün nasıl yiyeceği bulamayacaksa, bunu düşünüyorlarsa, bilelim ki o çocuk biz ne söylersek söyleyelim, annenin, babanın ya da kardeşinin yüzündeki o tedirginliği alır. Okur, hatta bazen çok daha iyi okur ve onun için dünya güvensiz oluyor. O yüzden bakın gene her şey dönüp dolaşıp şuraya gidiyoruz. O afet yaşandıktan sonra hızlı bir şekilde ortamın stabilize edilmesi ve ortamda bir e, güvenli bir sosyal yaşama sunulmasına gerekiyor. Yoksa şu an bu çocukların bir kısmı İstanbul'da tedavi altındalar, bizim meslektaşlarımız değilim ki onlarla da ilgileniyorlar şu an. Ciddi sayıda meslektaşımız, yani farklı branşlardan, hekimlerle konuşuyoruz. O hekimler gerçekten hani olabilen hangi dili kurmaları gerektiğinde çok duyarlı bir şekilde bizle de temas kuruyorlar. Ama şimdi çocuklarla ilgili başladık, erişkinlerle de devam edelim. Çok, çok basit bir ifade. Covid'de de benzeri yaşandı, diğer depremde de, büyük depremde de yaşandı. İnsanın sıkıntılı anda ihtiyaç duyacağı en kritik ifade ya da yaşantı burada benim için biri var siyatının oluşması bunu sağlamamızdır yani bizim yapacağımız ilk temas olur yani örnek veriyorum ben meslektaşlarımıza da bazen sorular, ne yapalım diyor. ben çok e, hani kıymet verdim buradaki dönemde Örneğin <gülüyor> yaralılar geldi buradaki şimdi biz ben yarım bölgeye gideceğim bölgeden de çok fazla Hani Birçok insan ne yapabiliriz diye soruyor. Bakın bu çok önemli her şeyden önce. Onu söyleyeyim. Yani halkımız şundan dolayı güvende olsun. İnsanlarından dolayı güvende olsun. Kurumlar ayrıdır tartışırız ama insanlarından dolayı güvende olsun. Türkiye'nin bu alanda en iyileri bile. Diyorlar ki ya ben oraya gideceğim ama ne yapacağım konusunda lütfen gerektiğinde bana bilgi verebilir. Şimdi iyi bilen biri aslında yapacağı konusunda çok emin olmayan ne yapılması gerektiği konusunu sürekli zihninde bir plan oluşturandır Bakın en iyi meslektaşlarımız bile bu dille gidiyorlar. Bu çok önemli. Yani zarar vermeden. Onlar için en iyisini bulma noktasında. Örneğin bazı meslektaşlarımız yaralı gelen, İstanbul'a gelenlerle ilgili soruyorlar. Bizim için çok kıymetli basma, ne yapalım? Çünkü burada da benzer yerlerde de şu dille gitmek en önemlisi. Yani istersen bu kişi yaralı olmasın, sizin bir yakınınız olsun. Çünkü çok önemli sayıda insan Ankara'ya, İstanbul'a, Türkiye'nin farklı illerine gitti. Bunlar yakınları, akrabaları geldi burada yapacağımız iki ya da üç şey var. Bence bu soru da kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin yakınım geldi oradan, onu aldım, ne yapayım, nasıl davranayım? Bu da çok geliyor bize soru. Şimdi birincisi o insanlara yalnız olmadıklarını hissettirmemiz. Diyelim ki bir hekim olarak ya da bir sağlık çalışanı olarak gittik. Nasılsınız, bir şeye ihtiyacınız var mı sorusu değildir ama. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Olsun ben yarın da uğrayacağım dedim. Bakın bu çok önemli. Yarın da bu. Ee, Covid sırasında, Covid'in çok erken aşamasında e, benim kliniğinde bir şey açmıştık. Tüm Türkiye'ye hizmet veren bir kavuş vardı biliyorsunuz. Ne olacağını bilmiyoruz. İtalya'yı duymuşuz. Bir anda ölümler başladı Türkiye'de. O dönem... E, İlk maruz kalan sağlık çalışanlarına yönelik hizmet hattında e, ben orada görev olan e, başta asistan ve uzman arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir anda biz şöyle dedik bizi arayanlara yani çoğu aslında iyi ben. İyi misiniz dedik biz yüz yüze görüntülü görüşme yapıyoruz. E, i̇yiyim peki bir daha aramamızı ister misiniz? Yok gerek yok dediler ama biz onlara dedik ki olsun biz sizi yine arayacağız. Tam da budur çünkü gerçek bir yakınlık ihtiyacı olsun olmasın. Onun olası ihtiyacını öngörerek, onun olası ihtiyacını kabul ederek vardı Şimdi belki de ister yakınlar gelsin, ister bir profesyonel olarak yaklaşıyorsak bizim gerçekten orada olmamız lazım duygu olarak. İkincisi aynı şey uzun vadede de bütün e, sosyal sistemlerin, sosyal desteklerin de kuralım. Her şey uzun vadeli yap. Çünkü bu bir balayı dönemi, herkes gidecek olarak. Ama sonra... İnsanlara şu kaybı yaşatmamamız gerekiyor. Yardımlar geldi, insanlar geldi, sonra o insanlar o güzel atlara bindiler ve gittiler olmaması gerekiyor. Orada kalıcı olmak gerekiyor. Şimdi bu birinci ilkemiz bu. Yani ne yaptık? Yalnız olmadıklarını hissetmek ama ikinci ilkeye geliyor. <gülüyor> bu da gene bütün hem yardım sistemlerinin hem de bir yakınımız, bir arkadaşımıza yardım ediyorsak e, bu da şu söyleyeceğim de çok kıymetli olacak. O da aslında Birleşmiş Milletler'in yönergelerinde bulunan insan, otonomisine ve haysiyetine uygun bir yardım yap. Ben bunu şu örnekle açıklıyorum. Yani örneğin bir yemek arabası koyduğunuz oraya iki çeşit yemek çıkarın. Örneğin sıcak yemek görüyorsanız işte ne işte dört kap yemek deniyor ya. Tamam dört kap verin ama en azından bir ya da iki tanesi birkaç çeşit olsun. Çünkü ben oraya gittim bakın düşünelim bir yemek var ona muhtacım ben. diyor ki bu insanın kendi otonomisini kazanmasında... Ve o haysiyeti bağlamında onarılmasını zorlaştırır. Ama örneğin biri size şunu derse, hangi çorbadan istiyorsunuz? Seçersiniz. İnsan olmak, güçlü olmak seçebilmekle başlar. O yüzden aslında biz bir kişiye bir yardımda bulunuyorsak destek yardım kelimesi de miyim? Destekte bulunuyorsak bu destek onların seçim ve insani olarak o haysiyetlerinin korunarak yapılması da. Bu işin en önemli ilkelerinden biridir. Aslında sadece bu ikisini yaptıktan sonra belki birazdan sorarsanız konuşuruz. Bir de ruh profesyonel olarak yapacaklarımız var. Tabii, oraya onu mutlaka soracağım ama bu ikisi evet, çok önemli. Bu ikisini yaptığınız zaman zaten siz e, diyorum ya hani elbette bizim bütün yönergelerimiz diyor. Bizi bu krizler varken, bu eksiklikler varken, bu eksikliklere verilen tepkiyi psikolojize ederek bizi orada tutmayın diyor. Bakın depremin ilk anından itibaren ruhsallı profesyonellerin orada yapacakları var. Ama ruhsallı profesyonellerin yapacakları bu belirtileri azaltmak değil. Ruhsallı profesyonelleri tam acil kısmı ayrı onu birazdan konuşalım. Bu sistemin oluşması konusunda sistemin insani haysiyeti dağıtılması konusunda örneğin bir şeyler yaparlar kişilerin hızlıca sosyal desteklere ulaşmalarını kişilerin bu sosyal desteklere ulaşırken o az önce söylediğimiz yalnız olmadıkları sürekliliği o sosyal sistemin hangi ruhsal değişkenler göz önüne alınarak dağıtılacağı konusunda vardır yoksa ruhsal tepkileri söndürmek anlamında yoktur. <gülüyor> Burası çok önemli çünkü şimdi sizinle program yapmadan önce bazı video görüntülerinde yardımların artık insanların kafalarına atıldığını gördüm ve de bu şimdi tam da söylediğin şeyin tam tersi olmuş oluyor. Yani insanların seçme şansını onlara özgürce bıraktırıp onurlarını, şahsiyetlerini yani kişisel bütünlüğünü korumalarını sağlamak yerine e, böyle bir görüntüler gördüm. En azından umarım sizin söyledikleriniz birçok kişiye ulaşır çünkü şu anda profesyonel e, e, sağlık ekibinin Ekipleri, ruhsal ya da bedensel sağlık ulaşacağı ulaşmasına çok çok çok zaman var. Çünkü o kadar büyük sayıda kurbandan bahsediyoruz ki, etkilenenden bahsediyoruz ki, ee, bu söylediğiniz çok önemli. Bir ilk kısma ben tekrar döneceğim. O ısrar da önemli. Aslında ısrar ediyorsunuz. Yani ben yarın da geleceğim. Ee, bir şeye ihtiyacın. Bu burayı aslında e, insanları rahatsız etmemek adına belki belki kibarlıktan e, atladığını düşünüyorum insanların Onu söylediğiniz çok önemli. Çok iyi oldu. Çünkü gerçekten de e, o durumdaki kişi zaten neye ihtiyacı olduğunun bile farkında olmayabilir büyük bir travmadan ötürü. O yüzden e, karşılaşan kişilere. Öneriniz e, yarın tekrar geleceğim, biraz sonra tekrar burada olacağım gibi bir yalnız değilsini ısrarla e, hissettirmesinden bahsediyorsunuz değil mi? Evet bunu bir de şöyle söyleyeyim. Hani bunu belki dinleyen ve depremden etkilenmiş olan kişiler belki ya bir uçsallıkla öneri konuşuyor. Bir de böyle yapılması gerektiğini söylüyor. Şimdi burada şu çok kıymetli. Bu öğrendiklerimizi biz yaşadığımız acılardan öğrendik. Yani bizim daha önceki kitaplarda bunlar yazmıyorduk. Ben size bundan 30 yıl önce ne yapılır diye bir şey çıkarsam bunlar yoktu. Başka şeyler yazıyor. Ama e, bizler özellikle Türkiye gibi bir coğrafyada görev yapıyorsanız, hani için Hocam da demiş e, benim travmalarla ilgilendiğimi, Zafer Bey ben travmalarla ilgilenmeyi seçmedim. 99 depremi öncesinde ben daha çok nörobilimle ilgileniyordum. Arkadaşlarım travma grupları vardı, onlarla ilgilenirlerdi. Onlar eğitim yapardı, ben kantinde oturdum başka bir şey yapardım ama deprem oldu. Deprem olduğu gün bugünden itibaren sonrasında bu ülkede yaşanan cinsel şiddet, başka şiddetler, terör, işkence vesaire her neyse bizleri ister istemez bu acılarla karşılaştırmaya itti. Benim söylemeye çalıştım. yalnız bırakmamak da dünyadaki ya da Türkiye'deki psikiyatristlerin, psikologların, sosyal çalışmacıların acılardan öğrendik. O yüzden hani bu... Hepimiz aslında ortak bir yaşantının, ortak bir zorluğun sonucuna bu ifadeyi kullanıyoruz. Çünkü aynı zamanda benim de ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Örneğin ben bu acılarla karşılaştığımda ister profesyonel ister yaşayan olarak hani neyin bana iyi geldiğini bilerek ya da neyin temas kurduğum, zorluk yaşamış insana iyi geldiğini, deneyim vererek öğrendiğini. O yüzden ben genellikle asistan arkadaşlarıma hep yalnızlık kelimesini kullanırım. E, çünkü e, yalnızlığın, yalnız kalmanın, yalnız bırakılmanın, sizin de az önce söylediğiniz şekilde kültürel olarak karşı taraf tarafından çok kolay anlaşılmadığını, ihtiyacı sormanın bazen bir katalog soru olduğunu ama insanın o içsel yalnızlığına dokunabilmenin ne kadar da hızlı bir toparlama olduğunu bizler yaşayarak ya da dediğim gibi profesyonel yaşamımızı da deneyimde öğrendik. O biraz buradan da geliyor. Ee, o yüzden e, bilsin ki ama şu an sorun yaşayan e, vatandaşlarımız, insanlarımız e, bu fotoğrafın, bu yaşanan büyük bir acının e, güzel resimlerini çizmemiz çok kolay değil. Ama aynı zamanda bu fotoğrafta Dokunduğumuzda bizi ısıtacak yanlar da var. Bu, bu kısmı da bilerek gitmemiz gerekiyor. İnanın hani dediniz ya e, çok önemli duyulsun bu. İnanın bu benim dediğimi ben söylemesem de yapmaya çalışan o kadar çok kendiliğinden kendi insani ya da işte ne bileyim başka duygularıyla dayanışma duyguları yapmaya çalışan çok kişi var. Yani çırpınıyorlar. Biz nasıl buraya faydalı oluruz diye. O nedenle ee, yalnız olmadığımızı hissetmek anlamında da bu acılar bazen bize sıcak e, resimlerde sunuyor e, bu büyük acının yanında. Açık Dergi Şimdi sağlık e, profesyonelleri, <gülüyor> yardımcı olacak psikiyatrist, e, psikolog, terapist arkadaşların neler yapacağı, neler yapması gerektiğine geliriz. Fakat hazır e, sıradan yani e, özel bir eğitimi, bu konuda eğitimi olmayan insanların e, yapacağı işler arasında bir de uzakta olanlar var. Örneğin e, evde televizyon seyredip kahrolan, çaresiz olan, ağlama krizine giren, e, bana da onlarca mesaj geliyor bu konuda. E, tabii ki rasyonel olmaya davet etmek dışında e, bu kadar sıcağı sıcağına belki daha anlaşılabilir yapılabilecek bir iş vardır. Siz tabi Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı olarak bütün Türkiye'yi bu alanda kapsayan bir en azından şemsiye figürsünüz ve bu çok önemli. Dışarıda olan kişilerin, yani televizyondan serederek kahrolan ve çaresiz hisseden, dolayısıyla aslında bu 13 milyonun dışında da başka bir 60-70 milyon insan var ki onlar da günlerdir uyku uyumuyor. Hepimiz biliyoruz bunu ve de ne yapmak, ne yaparsam en iyisi olur. İlla o bölgeye gitmese bile yapabileceği bir şeyler olduğuna inanıp ama bu konuda çaresiz hissedenler var. Ne önerirsin? Şöyle önereyim. Şimdi biraz insan fizyolojisinden, ruhsallığın fizyolojisinden bahsederek başlayalım. Şimdi bir yerde otursak, bir topluluk içerisinde, yani gülen birini gördüğümüzde, Hoşumuza da gidebilir ama bir şey konuşursak çok da rahatsızla olabilir. Ama bir yerde ne kadar önemli bir mevzuda konuşursak konuşalım, birinin ağladığını görürsek herkes susar ve o gözyaşına müdahale etmek ister. Çünkü gözyaşı çok ağır ve belki dünyanın en kıymetlisi desin değil mi? Hepimize etkiliyor. Ama sorun şu. O kişinin ağlaması geçtikten sonra biz hala o kişiyi merak ediyor muyuz, Etmiyoruz. muyuz? yüzden uzakta olanların bence yapacakları var. Yapacaklar yardım edebildikleri güçle yardım edecek. Ama toplumsal dayanışma bazen bu tür e, yoğun duygularla karşılaşma sırasında tetiklenir. Ama yoğun duygulardan uzak durmaya başladıkça sönümlenme eğiliminde olabilir. Biz bence toplumsal olarak bu depremi ve acılarını unutmamalı, uzakta olan, ve doğaldır ki daha az yaralanan kişilerin bence en önemli görevi bu depremde doğrudan etkilenenlerin adına bu depremin unutulmamasını ve bu depremle birlikte bu Türkiye'nin, Türkiye'nin işte e, afet yapılanmasının, Türkiye'nin kurumsal yapılanmasının yeniden düzenlenmesi konusunda geleceği sahip çıkması bence Yoksa O zaman bunun altında özür evet, dedi, <gülüyor> bunun altında tabii ki yapılan yanlışların sorumlu olmasına, yetkili olmasına rağmen sorumsuzluk kabul etmeyenlerin de dahil olmak üzere insanların bunları dile getirmesi, itiraz etmesi, hukuk Yollarını deneyerek tabii ki hukuk içerisinde kalarak e, isyan etmesi de normal o zaman. Yani kesinlikle ama bunu biraz daha bir kademe daha büyütelim. Yani bu sadece işte siyasal bir hesap sormanın ötesinde bir şeyden bahsettiğimiz zaten. Bakın e, kurum yani size şöyle bir daha doğrusu şey söyleyeyim. Şimdi afet bilimi, afet yönetimi e, bir konuda işte afet konusunda sadece bir eğitim aldığınızda yapılacak bir şey değildir. Çok kapsamlı bir şeyden bahsediyorum. Örnek veriyorum. Bir AFET'e gittiğinizde müdahale ettiğinizde sizin raporunuz birkaç türlü olmalı. Bu raporlardan biri ne yaptık ne ettik nasıl iyi şeyler yaptık yerine bir yerden de en önemli rapor daha iyisi nasıl olabilirdir ve bu önlenebilir miyim? Bakın Türkiye bir sürü depremler yaşadı bu depremden önce. Malatya depremini yaşadık, İzmir depremini yaşadık. Ya biz alkışlamayı çok seven bir milletiz kurumlar anlamında söyleyeyim. Biz dedik ki ya bize şu raporlar yok mu? Nerede eksik kalındı bu müdahalede? Çünkü böyle başlar bu kültürdür. Birincisi bu kültür kurumlarda pek yok. Peki bize gelelim. Marmara depreminden sonra biz örneğin yetkilileri, kurumları, hükümeti Masajcı o gün hükümetin değil. Sonrasında da biz sorguladık mı? Ne yaptınız? Örneğin Türkiye'nin üniversiteleri çok mu kaliteli? Yani siz kalkıp herhangi bir kurumun başına liyakatsiz birini koyarsanız depremle ilgili durumda da liyakatsizlik başlar. Yani bu bence çok büyük bir sistem sorunu. Ee, çok kapsamlı bakmamız gerekiyor. Ee, bunun elbette siyasal doğrudan siyasal sorgulanması yapılsın. Sizin dediğinizi katılıyorum zaten bu ayrı. Ama bunu yaptık. Ah evet işte baştakiler şöyle dedik gitmeyecekler. Bir kültür olarak, bir yapı olarak bize olmalı. Sorgulayan, yanlışı soran, hatanın nerede olduğu üzerine giden, bunu bir kültür olarak yapan bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bakın bu coğrafya 100.000 bin insanını kaybetmiş 100 yılda. O zaman ve bu depremi yaşayıp deprem kültürüyle de olgunlaşmış ülkeler var. Ama sizin ülkeniz Meksika'nın bir gelişiminde olunca ama hesap sormanız gerekir. Burada. Yani Meksika örneğin şunu yayınladı. X şiddetindeki depremde falanca katlı binalarda daha çok yıkılma varsa o katlı binalar ve o dalga salının üzerine bir matematik yapıldı. Yani bakın bizim şu an hangi inşaat şirketimiz, hangi yer bulununa gidiyor. Bir başka örnek size vereyim. Bakın kültür anlamı 39 Erzincan depreminde ki dünyanın en büyük depremlerinden biri. 1. Dünya, 2. Dünya Savaşı başlamış. Ve Türkiye'nin ulaşımı daha çok trenle sağlanan bir yer düşünün. Ve kar, inanılmaz bir kardan bahsediliyor o zaman. Çoğu insan, evler zaten kar altında kalmış. Buraya geç ulaşılmış falan filan, 40 bin insan ölmüş. Çoğu insan donarak ölmüş yer. Ama bir karar alınıyor. Bu karar bir şehir taşınıyor. Bakın planları var bunların. Şehir fay hattından alınıyor. Biraz daha kuzeybatıya taşınıyor. Bu şehrin planı Avusturyalılar'a veriyor. Avusturyalılardan, 2 artı bir, 3 artı 1 ve bir artı bir kurma evler ithal ediliyor. Bunlar çelik ya da tel, e, ahşap temelde depreme dayanıklı evler. Ve bu şehirde 3 kattan büyük binaya izin verilmiyor. Şehrin göbeğine de, ben oralıyım o yüzden, büyük bir meydan, Hani bu Avrupa kentlerinde gördüğünüz hükümet meydanının büyük bir meydan. iki katlı bir hükümet konağı bakın. Her yer iki kat. Ama o meydanda da bir heykel var. Şehirdeki çocukların çoğu onu Atatürk heykeli zanneder. O heykel İsmet İnönü'nün şehre geldiğinde deprem sırasında ona sarılan bir kadınla olan e, resmin heykeli. Yani bir deprem anıtı dikili. Neden? Çünkü siz bir yerde bir kültür yaratmak isterseniz. Bakın bu da çizilen son yani belki Türkiye'nin o dönem... <gülüyor> Hani doğrusu neyse aramaya çalıştığı dönemde bu sadece hani tek parti CHP döneminde de yapılmamış. Bunun borçlarının ödenmesi, tamamlanması Demokrat Parti'de de devam etmiş. Raporlar var diyoruz. Ve 1980'e kadar o, o şehirde bir deprem kültürü olmuş. Üç kattan büyük bina yapılamaz. Bakın 80'lerin 83-84 bir anda bu kat sayısı artırılıyor. Meşhur dönemi hatırlıyoruz Özal dönemi. Kat sayısı artırılıyor. Şehrin bu kat sayısı artırılınca hemen iki katlı olan oteller, binalar katlı çıkmaya başlıyor. Şehrin ortasından geçen yolda dört katlı beş katlı evler yapılmaya başlanıyor. O kurma evler yıkılıyor yerine daha güzel çoklu apartmanlar dikilmeye başlanıyor ve 92 depremi sırasında yıkılanların önemli bir kısmı bu binalar oldu. Şimdi bakın bu bir kültür ve bu kültürün devam ettirilmemiz için. O yüzden depremden uzakta olanların bence yapacakları en önemli şey bir kağıda deprem diye yazsınlar ve desinler ki ben bu depremin unutmayacağım ve ben bu kültürü bir daha bu acıyı yaşamamak üzere canlı tutacağım deyesin. Yani bu bir travmayla baş etmek ya da travmatiz olmak değil. Ama adalet arayışı ve aynı zamanda da bir daha acıyı yaşamamak adına farkındalık Bence depremden uzak kalacakları, bugün dayanışma dışında yapacakları en en en büyük fayda olur. Bu insanların, şu an acıyı yaşamış insanların bunu sorma güçleri şu an olmayabilir. Onlar unutmaya edebilirler Çünkü bu acıyla baş etmenin iyi yönlerinden biri de unutmaktır. Unutmak her zaman işte nasıl unutulur demeyeceğimiz bir şey. Yaz da yaşıyoruz, unutuyoruz. Yani unutma derken hayata tekrar bağlı ama uzak, da olan o kadar yoğun acıyı doğrudan yaşamayan bir insanın bence yapması gereken en önemli şey hem adaleti aramak hem hesap sormak ama en önemlisi bir fütür yaratmaktır. Bence bunu yapmak hepimizin birinci görevi olmalıdır. Ben Türkiye Psikiyatri Derneği'nin şu an yöneticisiyim ama gurur duymamın önemli bir nedeni şu. Biz bu Dernekle birlikte 99'da ben Halıdere'ye gittim. Düşünün şöyle bir yer, ben daha 2 yıllık asistanım, hiçbir şey yok. Organize gittik, o zaman İstanbul Topik Odası'nda da bir yöneticilik öğrenim vardı. Gittiğimde bana dediler ki buranın sağlık merkezi sorumlusu sensin, çok güzel. Ama elimizde yapacak bir şey yok. Derken bana bir takım föyler geldi. Ne yapacağımıza ilişki. Türk Tabipleri Birliği'nden, İstanbul Tabip Odası'ndan, Türkiye Psikiyatri Derneği'nden. Bir deprem kültürü vardı. Orada tanıştığımız, orada bir aradalıkla bir şey başladı. Bakın 2019'da İstanbul'da bir deprem oldu. Tam 99 depreminin 20. yılı. Türkiye Psikiyatri Derneği'nde dedi ki bu depremin 20. yılı. Hem bir anma yapalım hem de bütün kurumları davet edelim. İstanbul'un göbeğine bir deprem senpozunu yapalım. Şimdi biz tam 19 Ağustos'ta bunu yapacağız katılmadı. Sadece hekim dernekleri, işte psikologlar, sağ olsun sosyalizm düşmanları katıldı. Demek başka kimse gelmedi. Biz dedik ya çok kalabalık olur çünkü 20. yıl. Biz aldık depremde neler yapılır, ne acılar yaşanır, tekrarı nasıl olur diye deprem planlarımızı konuştuk ama yok. Biz ben psikiyatri derneğinde işte meslektaşlarıma ne zaman Temmuz ayında, daha doğrusu ilkinde Mayıs ayında ama Temmuz ayında bir plan sundum. Türkiye Psikiyatraniye Afetleri Hazırlık ve Müdahale Birim Planı. Bu aynı zamanda ulusal bir plan olmak üzere. Neden? Çünkü Büyük İstanbul depremi olacak. Bunu hazırlanmamız gerekiyor. Bunu bizim dernek olarak da maalesef ulusal bir planla yapmamız gerekiyor. Hatta depremden 5 gün önce bir mobil hat oluşturalım. Ve depremde ola ki bir meslektaşımız dahil acil yardım çağrısını ulaştırabilecek hani uluslararası çapta bir elektronik yapı oluşturalım. Şimdi bunu şöyle şundan dolayı söylemek istiyorum. Bir kültür var bize bulaştı. Ben bu anlamda e, kendimi vicdanen rahatlatamıyorum. Hala diyorum ki ya ben Temmuz ayında bu kararı aldım. Niye bunu ben Aralık ayına kadar harekete geçiremedim diye ben ben kendi adıma yerim. Ama en azından bir bellek oluşursa, bu bellek şu an Türkiye'de nerede var biliyor musunuz Muzaklar Bey? E, şu an meslek derneklerinde, kurumlarda var. Ne devletimizde var belki ne de entelektüel e, kimliklerimizde var. Bunu tekrardan var etmek zorundayız. Çünkü şu da çok yalnızlaştıran bir şey. Birileri deprem diye bir şey diyor ama duyulmuyor. Ama bir sarsıntı olduğu zaman çok hissediyoruz. O yüzden bence bugün yapacağımız en güzel şey. Tekrar unutacağımızı bir yere yazalım kocaman ve unutmayacağız diye söz verebiliriz. Neyi? Depremdeki acıları değil. Deprem için yapacaklarımızı. ve bu, bu coğrafyada sağlıklı yaşamak için yükümlülüklerimizin olduğunu unutmamalıyız. Bence bunun... Bunu yapabilir olmamız, bunu yaşatabilir olmamız bugün bu acıları yaşayanlara bence bundan sonraki insanlarımıza yapacağımız en büyük katkı olur diye düşünüyorum. Biraz böyle sosyal bir mesaj oldu ama kusura bakmayın. Çok, çok da iyi oldu çünkü gerçekten evet dövünmeyi artık yavaş yavaş bırakıp dediğinizi yapmanın tam zamanı gerçekten. Ben şimdi profesyonellerin ne yapacağıyla ilgili konuya geçerken tekrar işte bu konuda bir... Çalışmaya rastladım. Yine Çin'de yapılmış, daha sonra da tekrarlanmış bu çalışmada enkaz altından kal e çıkarılan insanlarla bir efemeray çalışması e (MR çalışması) yapılmış ve de e şu görünmüş. İstatistik olarak da e hem sayısı olarak da e karşılaştırmalı gruplarda da görmüşler ki aslında. Beyin fonksiyonlarında bir değişme söz konusu. Nöronel bağlantılarda değişme söz konusu. Belki bu daha çok sinir bilimin konusu olabilir ama şimdi eğer bir e, beyin plastik sitesinde bile bir değişiklikten, fonksiyonların bile değişikliklerinden fa, e, söz edebiliyorsak, efemeralarla yani MR çalışmalarıyla söz edebiliyorsak, e, aslında yapısal nörolojik değişikliklere bile e, maruz kalan bu kişilerin psikolojik, e, Fizyolojik e, değişikliklerini anlamak mümkün. Dolayısıyla çok uzun soluklu olduğuna tahmin ediyorum. İnandığım bir e, terapi, tedavi sürecinden bahsediyor olacağız gibi geliyor bana. Bunu kaldıracak e, altyapısı var mı? Bir, Türkiye'nin bu kadar çok sayıdaki insanın e, uzun soluklu terapisinde. İki, var ya da yok ondan bağımsız bir soru olarak ne yapılacak o kişilere? Yani aslında biraz buradaki e, kısma e, ha, e, ne diyelim farklı bir düşünce biraz daha itirazla gidecek olur. Yani sorunuzun e, içeriği bence çok önemli ama belki de biraz ne diyelim farklı yönden bakalım. Kimdi bu konuda e, bilgi birikiminiz olduğunu biliyorum. E, özellikle enkazda uzun süre yaşamana. Getirmiş olduğu yapısal değişiklikler başka bir yaşantıda, özellikle uzun sürede yaşantıdaki yapısal değişikliklerden çok farklı olmayacaktır. Nasıl kapsam olarak ya da yer olarak? Yani sonuçta her bir yaşantı beyni değiştirir. Şimdi travma yaşamış kişilerde şunu dersek, bu da biraz zorlanırız. Travma yaşadı, artık burada bir, bir şey oldu. bu hani bir tür arazmiş gibi tanımlarsak, hani bu bizi güçlendirici olmaz. Çünkü bir yaş... Beyin çok dinamik bir yapı. Bir yaşantı varsa değişecektir. Ama bu değişimin fonksiyonel olarak bir kayıp mı yoksa diğer taraftan o beyin zihinsel işlevlerini başka türlü güçlendiren bir şey mi olduğunu bilmiyoruz. Bakın şöyle bir örnek vereyim ben size. Değerli bir büyüğüm. İsmini vermeyeyim e, ama ben kongrelerde sunmak üzere izin alıyorum ama burada ismini vermeyeyim. Bizim kıymetli hocamız. E, bir gün e, yakınıyla konuşurken, o da bir usallı profesyoneli. Diyor ki 2003 yılı, 2002 tam hatırlamıyorum. Bu, meşhur Irak'ın bombalandığı günü düşünelim. Hani her gün açıklamalar yapılıyordu. İşte otelin e, üzerinde şeyler vardı. Bugün mü bombalanacak Irak, şu gün işte İşte Bağız Partisi her gün açıklamalar yapıyordu. Yeni böyle bir rutin bir gün. Her şey aynı. Diyor ki yakından biliyor musun diyor çok kötü hissediyorum diyor bir sıkıntı var hepimiz haber izliyorum işte boş bir şey diyor saddan bir şey diyor bir de sözcüsü bir şey diyor yani bir şey olacak bir sıkıntım var diyor o da neden bilmiyorum kötü bir şey hissediyorum yani sanki bugün bir şey olacak orada bir gece bombalama ki bunun nereden biliyoruz kişi Çocukluğunda bir savaş travması yaşayan. Şimdi bazen travmaya maruz kalabiliriz evet. O bizim zihnimize bir takım değişikliklere neden olabilir evet. Ama bu değişiklik bazen fonksiyonel olarak bize bir kazanç da sağlayabilir. O yüzden bir yaşantı eşittir, bir araz, bir işlev kaybı gibi düşünmeyelim. Bir yaşantı eşittir, bir farklılaşma gibi düşünelim. Tabii bu farklılaşma bazen... <gülüyor> Kişiyi yoran bir farklılaşma olabilir. Tam da sizin sorunuza gelin. O zaman buna yapılacaklar var mı? Elbette ki var. Elbette biz bu yor yoran, zihni yoran, içleyileri bozan kısmını mutlaka tedavi edebilir. Çünkü bu bir, bir tür e, terapetik rehabilitasyon gibidir. Bunu yaparız. Yani bu konuda Türkiye'nin de son derece deneyimli ekipleri vardır. Türkiye Travma Terapileri konusunda dünyanın en deneyimli ekiplerine sahip. Yani e, siz bir yerde çok fazla acı yaşarsanız doğal olarak o yerde çok profesyonel yetiştirirsiniz. İşte Türkiye'nin belli hastalıklardaki tıbbi becerileri e, dünyanın birçok yerinden iyidir. Yani tırnak içinde söyleyeyim de yani şey değil. Örneğin vajinismus Türkiye'de çok rastlanır. Dünyanın en iyi terapistleri Türkiye'dedir çünkü. Çünkü başka bir hayata görülmediği konusunda Türkiye biz deneyimliyiz. Ama dediğinize şöyle bakarsak herkes bu anlamda mutlaka bir e, ciddi ağır ruhsal sorun yaşar ve bunu tedavi eder. Hayır bunların belli bir yüzdesinde bu. Ama şunu, şu kısımda size biraz katılıyorum. Yani şey bu insanlar için bizim bir eylem planımız olmalı. Bu insanların yani yaşayan bu özellikle enkazda kalan kişilerin en azından e, bu deneyimlerinin onları yoran kısımlarına yönelik bu bir tedavi değil ama terapotik bir yaklaşımı güçlendirilmeleri ya da ihtiyaçları bağlamında bu e, zorluklarının ele alınması gerekir. İnsan gücü olarak buna yetebilir miyiz diye sorarsanız, bence e, bu biraz planlamayla ilgili. Şimdi biz de Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, bir strateji planı sunacağız Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'nin aslında özür dilerim sözünüzü kesmek istemiyorum ama aslında zaten siz yarından itibaren de sahaya iniyorsunuz. Dilerseniz onunla birleştirip siz ne yapacaksınız hani ne yapılmalıdan ziyade zaten siz o ne yapılmalıyı gerçekleştireceğiniz için yarın sahaya iniyorsunuz. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak neler yapılacak ve de insanlar size nasıl yardımcı olabilir? En azından nasıl engel olmayabilir? Evet. Şimdi şöyle sesliyorum Aslında tabii şu an sahada çok arkadaşlarımız var ama biz ee, şimdi psikiyatrik ya da psikososyal diyelim destek müdahaleleri uzun vadeli müdahaleler. Hemen çok kısa söyleyeyim. Acil müdahalelerimiz yok mu? Elbette var. Özellikle e, bu dönemde hatta bizi dinleyenler varsa e, rutin ilaçlarında aksamalar olmuş. E, özellikle e, bizim e, kronik hastalıklar dediğimiz durumdan dolayı tedavi alan ama yakınlarına sosyal barınma imkanlarına evet. uzak olan ya da e, işte... Ani ilaç kesilmesi, bazı gruplardaki hastalık katikleme riski olanlara açısından bir aciliyetimiz var. Hayır. Ya da e ekiplerin, özellikle onu konuşmalıyız belki çok kısa bir süremiz kalırsa, o bölgede çalışan ekiplerin korunması anlamında da yapılacaklar var. Ama biz neler Biz Uzun elimle çalışmak zorunda. Bizim işimiz asıl şimdi başlıyor. Biz e Türkiye Psikiyatri Derneği olarak aslında ilk günü yani ilk saatinden itibaren çokça şey yapmaya çalıştık. Bunların bir kısmı e bizim yapmamız gereken şeyler olsun diye değil. Çünkü afet anında yapacağınız şey kimin yaptığından bağımsız doğru ve zamanında iş yapılması. Yani doğru işi geç yaparsanız da anlamlı değildir. Bir şey yaparsanız yanlış yaparsanız da bir anlamı yoktur. Örneğin az önce dediğiniz ya yardım malzemeleri. İşte yardım malzemesi gelir yoktur sizin için sıkıntılıdır. Ama bir anda üç kamyon siz bir yardım malzemesini götürür gönderirsiniz ve hepsi bozulabilecek malzemedir. Onlarca iş yükünü şey, iş gücünü bir anda bloke edersiniz, gereksizdir. Yani her şey zamanda olmalı Biz de e, başta devlet kurumları olmak üzere onlarla yazışarak başladık. Çünkü şu dakikadan sonra ben e, insanlara ulaşabilir bir sağlık hizmeti hedefindeyim. Kimin ulaştırdığının önemi yok ya da benim derneğimin ne kadar adının geçtiğini önemli. Ama bugünden itibaren, yani yarından itibaren biz bir saha değerlendirmesi yapacağız. Dediğim gibi bizim bir afet birimimiz vardı, kurmuştuk ve Türkiye'deki tüm ekipleri eğitmek anlamında kurduk. Bir saha değerlendirmesiyle uzun vadede, yıkımın çok büyük olduğu bölgelerde, örneğin bu e, siklet merkezlerini belirlememiz gerekiyor, ihtiyaç merkezlerini belirlememiz gerekiyor göndereceğiniz ekiplerin lojistini belirlemeniz gerekiyor gibi. Bu, bu konuda son derece deneyim şu an sahaya gitmiş olan, e, yarından itibaren sahaya girecek olan ve bizimle birlikte çalışacak olan ekiplerle yaklaşık bir 15 kişilik sahaya girecek bir e, envanter çıkaracağız. Bu e, saha ve doku analizinden sonra yapacağımız şey elbette ki birincisi Başlı sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı ürtesinde olduğu için Sağlık Bakanlığı'nın yürüteceği sağlık hizmetlerine nasıl destek olabiliriz? İkincisi psikososyal hizmetlere nasıl destek olabiliriz? Ama üçlüsü bu hizmetlerin doğru verilmesi ve eksin kapanması anlamında biz neler yapabiliriz konusunda çabalarımız oluyor. Bunların içerisinde örneğin belki birkaç güne kadar devreye sokacağımız uzaktan erişimli bir e, muayene sistemi oluşturacağız, destek sistemi e, Yapabildiğimiz kadar e, gönüllülerin o bölgeye ilk başta gitmesini sağlayacağız. O bölgedeki etkilenmiş sağlık personelini oradan çekerek e, 600'e yakın meslektaşımız hemen bölgeye gitmek üzere gönüllü oldular ve bunları en azından biz Sağlık Bakanlığı koordineli şekilde belirtiyoruz. Yani az önce de onunla ilgili uğraşıyoruz Bizden talep geldikçe gönüllü bilgilerini yapmaya çalışıyoruz. E, bunun dışında Türk Tabipleri Birliği olsun, e, meslek kuruluşları olsun, belediyeler olsun ya da bence bu alanda en önemlisi e, ruh sağlığına ilişkin meslek grupları olsun ortak ne yapabiliriz e, planlamaya çalışıyoruz ama biz şöyle bir şey yaptık daha ilk gün. Türkiye'deki 3 büyük e, kuruma yazı yazdık. Bir, Türkiye Psikiyatri işbirliği yapmak istiyor. İki, 3 e, büyük kurumla da ilgili olduğu için yani Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Mektar Bakanlığı, a, e, bir strateji planı oluşturma konusunda biz bir ortaklık istiyoruz. E, çok yakın zamanda Sağlık Bakanlığı bizden bunu talep etti ve göndereceğiz. Ve mümkün mertebede önümüzdeki hafta içerisinde bütün bakanlıkları ruh sağlığı, Yönelik ...ve psikosursal hizmetlere yönelik bir strateji planı oluşturma konusunda da bir çağrıda bulunacağız. Bakın çok arkadaşımız sağda. E, muhtemelen e, günde 3 ya da 4 saat uyuyabiliyor. Ayrı ama dediğim gibi zamanında doğru işi yapmak lazım. E, o yüzden e, biz e, kimin yaptığından bağımsız... Çünkü bazen de o da, ülkemizde maalesef bir de öyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Kim yaptı, hangi kurum yaptı? Yani A kurum yaptıysa görülür, B kurumu yaptıysa ama uzak durun. Hiç böyle bir derdimiz yok. Afet de şu aşamada önemli olan teması doğru sağlayabilir. Biz devlet kurumlarında güçlendirilmesini istiyoruz ama bir şey daha istiyoruz. Benim ilk attığım tweet oydu. Yani deprem oldu, ee, yani tamam kaosu kendi içimizde hızlıca organize olduk. Vakit bulduğum ilk anda attığım tweet ee, bu afet yönetimi. Yerel yönetimler dahil herkes hem karar hem de hizmette dahil edilmeli. Türkiye'nin artık böyle bir büksü yoktur. Çünkü şöyle bir şey size söyleyeyim Muzaffer Bey. Bir Japon bilim insanı e, deprem senpozumuna geldi. Galiba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapıldı ama tüm devlet kurumları da katıldı buna bu arada. E, kaç yılıydı hatırlamıyorum. 2019 yılı olabilir. E, burada şöyle bir e, söz söyledi. İstanbul depreminden bahsetti. İstanbul depremi dedi muhtemel 100 yılın en büyük felaketi olacak. Yani ne acı ki biz 100 yılın en büyük doğal ve insani felaketini yine coğrafyamızda Neyse. Dedi ki bu felaketi de hiçbir devlet, hiçbir hükümet kendi planıyla tek başına kaldıramak. Hiçbir devlet ya da hükümet yurt dışı yardımlarla da kaldıramak. Nasıl kaldırır biliyor musun? Her bir insanınızı, beğendiğiniz beğenmediğiniz her bir kurumunuzu bu sistemin içine dahil ederseniz ancak ve ancak bir şeyler yapabilir. Bizim bir de toplumsal olarak bu kamplaşmanın kimlikler üzerinden bölünmenin yaratmış olduğu siyasal dil nedeniyle, bu ayrıştırıcı dil nedeniyle bence burada e, yaşadığımızın ötesine ben gelecekten korkuyorum. Ve gelecekte de bir arada olmak zor. Yani efendim üzerinde bilmem ne bire markasının amdemi olduğu diye poların reddedilmesi ne demektir ya? Duydukça çıldırıyorsunuz. Bu nasıl bir rasyon? Bakın ben Halıdere'de, <gülüyor> bir merkez kurulduğunda e, ki adına Halide'le Cumhuriyet denmişti. Bir tür çünkü devlet yoksuz bir şey yönetim biçimi kuruyorsunuz. O zaman Türk Mimar Mühendis Odalarından mühendis arkadaşlarımız vardı. Bugün dahacılık grubu arkadaşlar. Onlar vardı ama onlar kimlikleri yani onlara dedik siz bu kimliktesiniz. Bizler bildiğimiz kadarıyla, tıp fakültesinden öğrendiğimiz kadarıyla çadır kentleri biliyor. Onlara tuvalet nasıl yapılır, altyapı nasıl yapılır? Oturduk mühendis arkadaşlar. Bakın kimsenin bir şey biliyor. İnternet yok o zaman hani şu an bir basıyorsunuz size bir sürü e, mimari rapor geliyor. Yok öyle. Sadece bildiklerimiz arkadaşlarımız bize fotokopilerle gelen otobüslere verip gönderiyorlar. Ya da işte cep telefonlarında öyle çok fotoğraf makinesi yok. Öyle bir an düşün. 99'da. Bakın orada mimar mühendis arkadaşlara biz anlattık kitabı olarak. Nasıl olmalıdır? Nerede olacak? Altyapısı nasıl çalırken. çadırken? KMOP'tan arkadaşlar 8 saat içerisinde bir proje çizdi. Ve e, o zaman yüzde asker verilmişti bizim. Çalışmalarımız için o bölgedeki bir görevli vardı. Onlar da bize yüz asker verdiler. Ve biz iki gün içerisinde o çadır kentin bütün altyapısını çözdük. Her şeyiyle. Sonra o kadar beğenildi ki bu. Gölcük çözülmesi, o bölgedeki diğer çadır kentleri de bu projeler uygulanmış. Şimdi bakın bırakırsanız aslında bunu yapacak insanlar vardır. Ve ben... O gün şey dedim ya mühendis olmadım ama yani bu, bu ne, ne güzel bir şeymişti. Şimdi bu tür meslek grupları, bu tür yapılar kendi içerisinde bir yakati de barındırdıkları için çok işlevsel olabiliyorlar. O yüzden bizim böyle bir depremle yapacağımız en önemli şey. Yani az önce kavga mı ettik size kurumsal olarak? Gel kardeşim bugün ben sana muhtacım demedim. Örneğin bu meslek odaları, bu her bir yapı burada size proje üretebilir, bir şeyler yapabilir. Biz tek çatı altını koordine etmeyi koordinasyondan ziyade hiyerarşi zannedik. Yani hiyerarşi ile koordinasyonu karıştırıyoruz biz. Bir ekip çalışması yerine biz daha çok tek dil, tek emir, tek yerden yapıyoruz. O yüzden afet koordinasyonu dediğimiz şey aslında hani tek yerden yönetmek değildir, tek yerden iş bölümünü planlayabilmektir, kaosu engellemek. Yoksa bırakırsanız insan yapar ve güzel de yapabilir. Ee, o yüzden şu an hani bazı şeyler biliyorsunuz. Yok yardımın şöyle olmasından beğenilmedi, yok Tmop'tan bir çağrı geldi de falanca uygun bulunmadı. Ya bunları yüksünüz yok bizim. Bunlar çok da iyi yaparlar. Tek yapacağınız şey bu iş birliğinin çerçevesini güzel çizebilmek. Ha bu işler biter karşılıklı hesaplaşırız. Şurada niye yanlış yaptınız? Örneğin benim diyecek çok lafım var. Afet planında siz ne yaptınız? Örneğin kaç tane siz hekimin, kaç tane psikiyatristin, kaç tane psikososyalcinin önceden planını yaptınız? Örneğin benim derneğime ulaştınız mı, ulaşmadınız mı sorarım. Ama diğer taraftan tam da bu esnada bizimle işbirliği içerisinde çalışan devlet görevlerine de teşekkür ederim. Çünkü bir de böyle çalışanlar var. Onlar size ilk günden itibaren gelir, var ederler. Bizden plan isterler. Çünkü işlevsel çalışmak böyledir. Ee, bizim bence e, bu aşamada böyle bir e, sistemin de şeyi sistemini de hani unutmayalım diyorum ya. Yani onu da e, geçerli kırmamız gerekiyor. 99 depreminden e, aldığımız, alacağımız olumlu dersleri de e, çok var etmememizin bence bunda önemli bir nedeni var. 99'da o bölgede e, insanlar, örneğin muhafazakar olanlar ya da işte daha sosyal demokrat olan insanlar var. Ama herkes birbirine yardım edildi. Her yapılar yardım edildi. Örneğin şöyle dedik, buraya gelen yapılar banderlerini çıkaracak isterlerse çadırlarında olabilir hani bulundukları yerde ama halka temas ederken hepimiz tek bir yelek giyelim hepsi kabul etti mi? hepsi kabul etti o kadar güzellik o kadar büyük bir kardeşlik vardı ki o an ben hala yaşamımın en hani en acıyı yaşabildiğim yer bir insanın dayanışmasının ve yardımlaşmasının en yoğun olduğu yer oldu. Bu, bu bizim insanımızda da var, bu bütün insanlarda var. İşte sorun bunu iyi yönetmek ve harekete geçirmektir. Bunun önünde engel olan her ne tarz bir işleyiş varsa da bunu bir sonrakine aktarmamak adına da iyi sorgulamamız gerekir Hocam çok teşekkür ederim. <gülüyor> Özellikle son söylediklerinizi aklı başında her insan ne demek istediğinizi tamamen anlamıştır. Benim ekstra yorum yaparak açmama hiç gerek olmadığını düşünüyorum. E, bu kadar sıkışık bir zamanda e, vakit ayırdınız. Umarım sahadaki çalışmalarınız iyi geçer. Sonra tekrar birlikte oluruz. E, ben çünkü bu aylar boyunca belki de e, özellikle deprem, psikoloji, travma, psikiyatri konularını ele alıp belki de çorbada tuz olmak için çalışacağım. E, bugünkü konuğum Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı, Psikiyatrist Anadolu. E, Ejder Yıldırım'dı. Kendisi aynı zamanda fizyolog ve bugün ben de öğrendim ki aslında çok büyük bir deprem tecrübesi de varmış. Çok büyük tesadüf oldu. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Dolayısıyla nokta atışı olmuş. Ee, çok teşekkür ederim katıldığınız. Ben teşekkür ederim. Tekrar bu yayını yaptığınız için e, bizleri Burada bir anlamda bir ruh sağlığı profesyoneli olarak değil. Aynı zamanda uzakta da yakında da olsak bir şeyler yapmak istemi duygumuzu da için teşekkür ederiz. Çok kıymetlidir böyle şeyler. Evden geldiğince biz burada da olmak isteriz. Sizin yayınınızların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Ama dediğim gibi bugün hep birlikte olup şu yarayı bir saralım. Sonrasında oturup konuşacak, çay içecek çok mevzuumuz var diye. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.